açık gazete Evet açık radyo burası 949 ve açıkradyo.com açık gazete programındasınız ve hızla devam ediyoruz Avrupa Konseyine de polis şiddeti başvurusuyla bir başvuru yapılıyor Türkiye Barolar Birliği gerek gönüllü doktorlara soruşturma Açan Bakanlık görevleri hakkında Adli ve idari başvurularda bulunmasına. Ve polis şiddetiyle ilgili de uluslararası başvurular yapılmasına karar vermiş. Olağanüstü bir toplumsal olayları görüşmek üzere Başkan Metin Feyzoğlu'nun çaresi üzerine olağanüstü toplanmıştı. Ve oy birliğiyle verilen kararlar vardı. Siyasi iktidarın gerilimi, şiddeti tırmandıran söylemleri, emniyet güçlerinin halka karşı şiddeti ve... Pek çok konuda uluslararası diğer kurumlar nezdinde de gerekli başvuruların yapılması. Bu konuyu görüşmek üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'yla bağlandık şimdi. Merhabalar Metin Bey. Merhabalar, günaydın. iyi yayınlar diliyorum. Günaydın. Teşekkür ederiz efendim. Biz de bu konuda Avrupa Konseyi'ne polis şiddeti ve diğer konularda yapılan yapılacak başvurular konusunda bilgi verir misiniz lütfen? Türkiye'nin son 15 günü son derece sıkıntılı ve iş kontrolden çıkmış bir şekilde tehlikeli mecralara doğru sürükleniyor. Siyasi iktidar olayları yatıştıracağına, polis şiddetinin dozunu arttırarak ve Ee, bir, halkın bir kesimini diğer kesimi üzerine kışkırtacak söylemlerde bulunarak e, son derece e, tehlikeli bir e, yola Türkiye'yi sokmuş durumda. Bu durumda biz e, Türkiye'nin e, en yüksek e, yerindeki e, yargı e, organının bir parçası olarak yasal yasal ve uluslararası hukuktaki e, çareleri aramak zorlamak durumundayız bunlardan biri de e, Cumhurbaşkanına e, durumu anlattıktan sonra yaptığımız ki Cumhurbaşkanı e, Sayın cumhurbaşkanı biriki beyanat verdi ama E, ardından çekildi, etkili müdahalede bulunmadı, anayasal yetkilerini kullanmadı. Evet, bir süreden e, beri de sesi, sesi solu kesildi evet. duymuyoruz Cumhurbaşkanından yani, bir şey. E, ve Lize'ye e, gittiğinde e, o da yaptığı konuşmada olayların işte ilk iki gününde polis aşırı e, güç kullandı. E, bunlar yanlıştı e, diyerek... Bir sadece olayları geziye e, indirgeme anlamında bir açıklama yaptı. İkincisi de iki, ikinci günden sonra sanki e, her şey e, duruldu e, ve e, gösteri yapanlar haklı zemini yitirdiler anlamına e, da çekilebilecek e, açıklamalar yaptı. E, ve e, bu olaylardan çekildi. Evet. Müdahale et, yani etkili müdahale etmedi. Onun üzerine biz de Avrupa Konseyi'ni devreye sokmak gerektiğini düşündük. E, nitekim Avrupa Parlamentosu'yla da görüşmelerimiz olmuştu. Daha önce Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'yle de görüşmelerimiz olmuştu. E, Türkiye'den e, bilgi alırken, e, durumu değerlendirirken onlar da anlamak için neler oluyor. E, kuşkusuz e, arıyorlar ve e, iletişim kuruyorlar, biz de kuruyoruz. Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği'nin e, e, en üst düzeydeki e, karar organı e, Avrupa Parlamentosu bu olayın sadece geziyle sınırlı olmadığını, e, bunu çok açtığını ifade edendir karar verdi. E, aslında dedi halkın bir kesimi e, yaşam alanına müdahale edildiği düşüncesindedir. Ee, getirilen yasaklarla ve zorlamalarla halkın bu anlamlı kesimi e, iktidarda olan e, görüş tarafından e, belirli şekilde yaşamaya, belirli davranışlarda bulunmaya ve bulunmamaya zorlanmaktadır dedi. Ayrıca basının Türkiye'de özgür olmadığını ifade etti. Ee, ve en tehlikelisinin de basının kendi kendine sansür uygulamak zorunda bırakılmasına, böyle hissetmesine yol açılmasına yol açılması olduğunu söyledi. Ee, şimdi bu tespitleri biz e, zaten yapıyorduk. Ama arzumuz siyasi iktidarın e, bu olaylarda böyle bir mesajı aldığını ima etmesi için. Bakın açıklaması bile değil, ima etmesi. Evet. evet yani neyse. Ve e, olaylar e, yatıştırılacağını e, inanılmaz e, bir şey oldu ve mitinglerde e, halkın e, bir kesiminin dediğim gibi bu gösterilere... katılan veya bu gösterileri destekleyenlere karşı e, kışkırtılması anlamına gelecek çok tehlikeli ifadeler sayfetti. Başbakan ee, tarafından diyorsunuz. Sayın Başbakan da etti Aynı zamanda e, örneğin e, Avrupa Birliği'nden sorumlu e, Sayın Bakan e, bu andan sonra Taksim'deki herkes teröristtir e, diyerek e, sadece savcılık görevi yapmadı. E, i̇lk derece mahkemesini de açtı. Temiz mahkemesi gibi kesin hüküm verdi. Evet. Ve tabii bu talimat yukarıda verilen, e, yukarıdan gelen bu e, beyanat e, aşağıya polise e, en keskin emir olarak yansıyor. Düşünebiliyor musunuz, taksimde olan herkes teröristtir dedikten sonra bakan ve sayın başbakan da bunu destekleyen e, ifadeleri. Milyonların önünde sarf sonra televizyonlarda e, ve işte katılan, e, mitinge katılanların önünde e, aşağıda polis e, ikinci Çanakkale e, zaferinin ruhunu yakalamış gibi karşıdaki vatandaşa saldırıyor. Bakın İstanbul Çevik Kuvvet e, Şubesi Müdürü'nün e, gazetelere yansıyan bir e, mesajı var. Evet. polislere bugün diyor siz ikinci çanakkale zaferini yazıyorsunuz. Sizinle gurur duyuyorum diyor. Şimdi bir amirin e, emrindeki polislerle gurur duyması, onları motive etmesi ayrıdır. E, aç susuz e, görev yapıyorsunuz. E, aman e, hukuktan sapmayın. E, sizinle bunun için gurur duyuyorum demesini beklerim. Hukuktan sapmayın. Belinizdeki silahı, elinizdeki gaz bombasını, copunuzu size devlet verdi. Karşınızdaki düşman değil, hukuka saygılı bunları kullanmazsanız, kullanmamanız gerektiği yerde asla kullanmayın. Eğer yanlış yaparsanız sizin belli silahlı suçlulardan farkınız kalmaz. Böyle yapmazsanız sizinle gurur duyarım demesi. Hayır, bunu beklerim. Ama ikinci Çanakkale zaferi Şimdi bir, bir saniye Taksim'e e, taksime kim çıktı? E, Anzaklar mı çıktı? İngilizler mi Taksim'de? E, düşman ordusu mu Taksim'i e işgale kalktı? Ama yukarıdan terörist dendiği zaman Tabii saldırı başlıyor Evet e, Ve e, Bakın e, Dün e, Bazı e, Dostlarımla birlikteydim dedim, oyununda yakından tanıdığı. Taksim'de e, Gezi Parkı'na girerken polis Allah Allah midalarıyla girdi diyorlar. Yani e, iki tarafın da elinde o zaman Türk bayrakları, iki taraf da Allah Allah midalarıyla. Ne oluyor yani e, biz birbirimize düşman değiliz? Bunu, bunu tabii ayrıca konuşacağız. Bunları görüp biz e, Avrupa Konseyi e, Genel Sekreterine müracaat ettik. Pazar günü olağanüstü toplandı Barolar Birliği e, ve durumu değerlendirdi. Konsey Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi bizim içinde bulunduğumuz, kurduğumuz bir yapı. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri de bizi de temsil eden bir genel sekreter. Yani biz bunun dışında değiliz. Çıkıp da böyle hamasetle yok öyle burası Türkiye, Avrupa sen işine bak falan e, kimse diyemez. Biz Avrupa Konseyi'nin içindeyiz. Evet, böyle Avrupa böyle Avrupa Parlamentosunu tanımıyorum şeklinde bir ifadesi. Avrupa Parlamentosu ayrı bakın. Avrupa Parlamentosu e, bu e, hükümetinde girmek için e, uğraş verdiğini söylediği, hatta bunun için bir bakanlık dahi istat ettiği, başına da bir bakan getirdiği ve bugüne kadar 10 yıldır yapılan. ve e, bizim çeşitli vesilelerle e, bir kısmını ağır şekilde eleştirdiğimiz değişikliklerin yasal değişiklikleri yapma gerekçesi e, e, olarak Avrupa Birliği'ne giriyoruz bunun için yapıyoruz denilen örgüt. Evet e, şimdi yani, ben... bakın yani bakın bunun için sizin Bakanınız var Avrupa Birliği'nden sorumlu Bakanınız var. O bakan, Taksim'e çıkan herkes teröristtir diyor. Girmek istediği kurumun parlamentosu ise sen insanlara terörist olarak davranamazsın diyor. Ne olursunuz bari hiç olmazsa e, tutarlı davransınlar. Hemen yarın itibariyle bir kanun Avrupa Birliği'nden sorumlu bakanlığı kaldırsınlar. Mesela e, ne bileyim e, Katar'dan sorumlu veya e, Suudi Arabistan'dan sorumlu bakanlık yapsınlar. Peki Metin Bey, bir de şeyi soracağım. 3-4 dakikamız var bir programda. Şeyi de önemli sormak istiyorum. Şimdi Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bir başvuruda bulunma kararı alındı. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından. Bu başvuru Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 52. maddesine göre işlem yapılması için başvuruda bulunuyor. Bu nedir bu madde? Şimdi 52. madde Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin fiilen bir taraf devlette nasıl uygulandığı konusunda, somut bir olayda nasıl uygulandığı konusunda Konsey Genel Sekreterinin bilgi toplama sorumluluğudur. Evet. Türkiye'de Şimdi, bir sözleşmeci taraf şüphesiz ki birazcık. Türkiye Türkiye Avrupa Konseyi e, kurucuları arasında evet. ve sözleşmenin de elbette tarafı. Evet. E, yani biz bunun dışında değiliz. Avrupa Konseyi e, Konsey Genel Sekreteri aynı zamanda orada bizim de Genel Sekreterimiz. Evet. Evet. Bizim de Türkiye Devletinin de. Ee, içinde bulunduğu yapının memuru dolayısıyla yabancı değil Hani burası Türkiye yok öyle diyeceğiniz hamaset yapacağınız bir yer değil ee, şimdi gaz bombaları e, kimyasal silah boyutlarında insanların üzerinde kullanıldı mı Yani e, sadece e, sınırlı miktarda kullanılması gereken, aksi takdirde öldürücü olduğu bilinen gaz bombaları e, aşırı kelimesini hafif e, gösterecek şekilde boyutlarda aşırı aşırı aşırı kullanıldı mı? Kullanıldı. <gülüyor> gaz bombalarının e, fişekleri yakın mesafeden insanlar hedef gözetilerek sıkıldı mı? Sıkıldı. Dolayısıyla bunlar e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkını koruyan maddesinin ihlali mi? İhlali. Evet. E, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne fiilen uyulup uyulmadığı konusunda bilgi toplama sorumluluğunda mı? Evet sorumluluğunda. E, madem Genel Sekreter'in böyle bir sorumluluğu var. Madem Türkiye'de Gaz bombaları, özellikle gaz bombaları öldürmek ve yaralamak amacıyla kullanıldığı yüzlerce olayda, o zaman bizim de içinde bulunduğumuz, parçası olduğumuz konseyin genel sekreterinin bizim de taraf olduğumuz bu sözleşmeye uyulup uyulmadığını somut olayda İnceleme evet. görevi var. Evet. İncelediğinde ne olacak? İncelediğinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne bilgi verecek. Ee, Avrupa e, Parlamenterler e, Assemblesi'ne, e, Konseyi Parlamenterler Asamblesin'e bilgi verecek. E, buradan Bakanlar Komitesi'nin e, çeşitli Türkiye'ye yönelik uyarıları, sert e, uyarıları da olabilir, yaptırımları olacak. Bu ne işe yarar? Bu tabii... Dünyadan e, izole edilmek istemeyen e, bir yönetim mutlaka Avrupa Konseyinin dediğini dinlemek zorundadır. E, dinlemediği takdirde dünyadan izole olur. E, dünyadan izole olduğunda da e, işte Orta Doğu'nun e, Diktatörlerinin, bir kısım diktatörlerinin en azından izole edilmiş diktatörlerinin, Kuzey Afrika'nın vaktiyle izole edilmiş diktatörlerinin durumuna düşer. Ee, Türkiye bir e, Afrika ülkesi veya Orta Doğu ülkesi değildir. E, birileri yapmak istiyor olabilir ama değildir. Türkiye Avrupa değerler sisteminin içindedir e, ve e, o değerleri e, koruyarak, büyüterek gelişmektedir. Yani birilerinin geçici olarak ne düşündüğü e, ayrı, bizim ne olduğumuz ayrı. E, bizim insanımız bu değerlere sahip çıktığını da göstermiştir. Evet. Yaşam, tar yaşam tarzına sahip çıkmak, özgürlüğe sahip çıkmak e, bu değerlere sahip çıkmaktır. Bu başvuruyu yapıyorsunuz. O zaman sonuçları hakkında tekrar sizi rahatsız edeceğiz bilgi alışverişinde. Zaten, zaten, zaten bakın. Ilk, son, ilk, ilk sonucunu Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Türkiye'yi yakından izlediğini ifade ederek bizim web sitemizde de vardır. Aldığımızı düşünüyorum. Evet. Bizim de etkimiz olduğu kanaatindeyim bu başvuruyla Bağlı olarak hem Avrupa Parlamentosu'nun kararı işte bizim e, müracaatımız. E, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ilk beyanatını verdi. Yakından izliyorum dedi. 52. maddeyi de çalıştırmasını umut ediyoruz. Metin Bey çok teşekkür ederiz. Takip etmeye devam edeceğiz. Bize yardımcı olursanız da çok mutlu oluruz. Haber evet. takibinde bulunacağız. Çok teşekkürler efendim. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun olağanüstü e, toplantısı yaptıktan sonra oy birliğiyle verdiği Avrupa <gülüyor> Konseyine polis şiddeti ve hukuksuzluklar konusunda başvurusu üzerinde konuştuk. Açık daste.